Sonlandı. Tamam. Başlıyoruz. Kayım kelimesi, antakayımus semantival art. Sen göklerin ve yarısın kayımı dediğin zaman, yani yaratılmışların, var olanların hepsinin işlerini idare eden, gördüğümüz kainattaki her şeyi evirip çeviren manasına gelmektedir. Yani onları koruyan onları ihate eden, onların her işini yapan. لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ النُورُ السَّنَوَاتِ وَالْعَطِ يَا رَبِّ sanadır, sen göklerin ve yerin nurusun. Allah Resulü Selam'ın duası devam ediyor. Yani bununla alakalı olarak, nur kelimesiyle alakalı olarak daha önce isim sıfatlarda ki hala almaya devam etmekteyiz olduğu gibi Bunda da çeşitli manalar söyleyerek çeşitli yorumlara gitmişler. Kimileri "Sen gökleri ve yeri nurlandıransın, ışıklandıransın" demişler. Kimileri e, "Nur sahibi yani onu yaratansın" demişler. Kimisi gökyüzü şey yer yani dünyayı güneş ile ay ile ve yıldızlarla ışıtan manasını kullanmışlar. Kimileri de Allah azze ve celle'nin hidayetle marifet ile kendisini dinini tanıması ile mümin kullarının kaslerini nurlandırması şeklinde kullanmışlar. Ama bunların hepsi de batıl tevillerdir ki biraz sonra inşallah açıklaması gelecektir. Ki İbn Teymiyye Rahimullah bu konuda Allahu nuru semavati vel ard ayetinde e, ki bu kelimenin e, munavvir yani aydınlatıcı manasında kullanılmasının kesinlikle ve kesinlikle e, doğru olmayan bir yorum, batıl bir yorum olduğunu söylemişlerdir. Ki Kur'an-ı Kerim'de olsun, ayet, e, hadisi şeriflerde olsun Allah, Resulü Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları açıklamıştır. Şimdi Allah Azze ve Celle e, kıyamet günü yeryüzünü nuruyla aydınlatacağını, nurlandıracağını söylemiştir. Ki Allah Resulü Vesselam yan gelen bir rivayette kendisinin nur ile hicabının nur olduğunu söylüyor. Ki onunla da yeryüzünü aydınlatacağını söyleyerek ki e, Allah Resulü vesselam Ense nuru semavati vel ard. Sen göklerin ve yerin nurusun. Ki yine ayeti kerimede Allah'u nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ve yine Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri Rabbinin nuruyla aydınlatmıştır, nurlandırmıştır diyor. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam duasında, اَعُمُدُ بِنُورِ وَشِكِ ya Rabbi senin ve senin, senin yüzünün nuruyla, nuruyla sığınırım, sana sığınırım. Elleziye eşfakatillehuz zulümhâd. Ki o karanlıkları aydınlatmış ve onun dünyada ve yeryüzündeki senin emrin onu ne yapmıştı? Doğrultmuştur. İbn-i Abbas radıyallahu anh'u diyor ki, Rabbinizin katında gece ve gündüz yoktur diyor. Çünkü onun arşının nuru ve çinin yüzünün nurundandır diyor İbni Mesud radıyallahu anhu. Ve yine Ebu Zer radıyallahu anhu'nun rivayetinde Sahih-i Müslim'de gelen rivayette diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Hel ra rabbek, sen Rabbini gördün mü diye sordum diyor. Allah Resulü aleyhisselam nurun enna arahu o bir nurdur nasıl göreyim? diyor. Başka bir rivayette ra'aytu nuran bir nur gördüm diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine Ebu Musa'nın rivayetinde radıyallahu anhunun sahih müslimde gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhisselam bizim içimizdeyken kalktı ve dedik bize beş kelime öğretti diyor. Allah uyumaz ve ona uyuması da gerekmez diyor. Ve gece olmadan önce gündüz işlenilen ameller, gündüz olmadan da gece işlenilen ameller kendisine yükseltilir dedi diyor. Ve hicabuhun nur, onun hicabı nurdur buyurdu aleyhissalatü vesselam. Eğer diyor o bir açılırsa Allah azze ve celle'nin halkına yani yarattıklarına gözünün iyileştiği her yer muhakkak onları yakardı diyor buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. <Gülüyor> ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada kendi yarattıklarından e, hicabı nur olan nur ile kendisini öftüğünü bildirmiştir. <Gülüyor> Ki eğer o hicabı açacak olursa Allah <Gülüyor> ve Celle'nin gördüğü yani ne kadar mahlukat varsa ki Allah Azze ve Celle'ye gizli kalan hiçbir şey yoktur, hepsinin yakılacağını, mahvolacağını, telef olacağını bildiriyor. Ve yine Tirmizi'de gelen ribayette Allah Resulü Selam Allah Azze ve Celle'ye yarattıklarını zulmette karanlıkta yaratmıştır ve ondan sonra onlara nurumdan atmıştır diyor. Her kime bu nur isabet etmişse doğru yolu bulmuş, her kime de etmemişse dalalette olmuştur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi kitap ve sünnette geldiği kadarıyla nur kelimesi dört şekilde kullanılıyor. Ki Allah Azze ve Celle nur olarak isimlendiriliyor. Daha sonra kendi nefsine e, nur izafe ediliyor ve ve yine kendisinin nuru senavati vel art göklerin ve yerin nuru olduğunu, hicabının nur olduğunu bildiriyor. Şimdi dört çekim yani, ismi, kendi Olarak geliyor. Şimdi birincisi kendisine isim olarak söyleniyor. Ki daha sonra, daha şeyde, geçtiği gibi isimler, şeylerde, ayet ve hadislerde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın kendisinin nur olduğunu bildiriyor. Şimdi ikincisi Allah azze ve celle bunu kendisine yani yüzüne ve çene'ye izaf ediyor. E bir bi nuri vecin kem biçenim yüzünün nuruyla tananırım diye Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bildiriyor. Ki yine Allah azze ve celle onu mukaddes zatına izaf ediyor. وَاَشْرَقَتِ الْعَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا Rabbinin nuruyla diyor. Gökyüzü aydınlanmıştır. Buyurarak ne yapmıştır? Burada da nur kelimesini Allah Azze ve Celle kendisine atletmiştir. Evet kardeşlerim. Demek ki Nur kelimesi ayet ve hadislerde geçtiği gibi Allah Azze ve isminden bir isimdir. <gülüyor> ki hakiki manasında alınır. Allah Azze ve birçok kereler bunu hem kendine e, atlettiği gibi kendi veçini atlettiği gibi mukaddes zatına da bunu atletmiştir. Evet. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi'nde Allah-u nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Meselu nurihi kemüşkatin fîhâ misbah. Onun nurunun misali içinde ışık olan kandil gibidir diyor Allah Azze ve Celle. El misbahu fi zucage. Bu ışık nedir? Bir camın içerisindedir. Allah Azze ve Celle misal veriyor. Azucajetü keenne hake ukabil O cam da tıpkı inci bir e, yıldız gibidir diyor. Yükdü min şeçaretin mübarek. Zeytumesin la şarqiyetin vla. Ne gartta olan ne doğuda olan ne de batıda olan mübarek bir zeytin ağacından yakılmıştır. Yekâdû zeytuhâ yudiyu vle hulam temseler ona. Ateş dokunmasa bile neredeyse yanacaktır diyor. Nurun ala nur o nur üzerine nurdur diyor Allah azze ve celle. Yehdillahu <gülüyor> li Allah azze ve celle nuruna dilediğini hidayete erdirir diyor. Ve yedribullahul vallahu bikulli şeyin alim işte Allah azze ve celle insanlara böylece misal verir diyor. Vallahu bikulli şey alim. Allah azze ve celle her şeyi Hakkıyla bilendir. Evet kardeşlerim, nur kelimesiyle alakalı birçok kimseler, ehli sünnetin dışında bazı sözler söylemişler, batıl tevilde söylemişlerdir ki İbn-i Teymiye diyor ki, her kim enne nura şemsi vel kamari, her kim nurdan kasıdın e, güneşin ve ayın ışığı olduğunu söylerse, muhakkak ki o Allah'a ve Resulü adına yalan söylemiştir diyerek İbn-i Teymiye Rahimullah burada onların sözlerinin batıl olduğunu açıklamıştır. Ve Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Duasına geceleyin seherçid namazına kalktığı zaman iftitah yani ihram tekbirinden sonra aldıktan sonra namazındaki bu duasına şöyle devam ediyor. وَقَوْلُكَ hakku Yani senin ne söylersen söyle muhakkak ki senin sözün haktır. Yani Allah Azze ve Celle'nin sözü muhakkak doğrudur ve haktır. Onda hiçbir batıl nedir? Ne önünden ne arkasından yaklaşamaz Allah Azze ve Celle hükmünde, dininde, vadinde, sözünde ve tehdidinde muhakkak fakir. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle vaadinde de külifetmez. Evet. Ki burada kelam sıfatı vardır ki bunu daha önce işlemiştik Allah Azze ve Celle'nin ee, kelam ne alakalı. Evet. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam duasına devam ediyor. وَوَعَدُكَ الْحَقُّ muhakkak kesenin vadin Haktır. Yani eğer sen bir şeye vaad etmişsen bir şeyde söz vermişsen Muhakkak ki o vaadin yerine gelecektir. Bunda hiçbir değişme ve hiçbir hilaf mümkün olmayacaktır. Bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkun." yani muhakkak ki Allah azze ve celle karşısında herkes bu dünyada yaşadığının bir gün ne yapacaktır? Hesabını verecektir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. "Vel cennetu hakkun ve'n hakkun." Cennet haktır. Cehennem haktır diyor Allah Resulü selam. Yani ikisi sabittir ve mevcuttur. Ki o ne yapacaktır? Ebedi olacaktır ve herkesin döneceği yerde ya cennet olacaktır ya da cehennem olacaktır. Allah Azze ve Celle bizi cennetine giymiş diye kullarından eyleyecek. Allah Resulü diyor <Gülüyor> yani Kıyamet saatinin gelmesi, kıyamet saatinin kopması haktır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ki bu sabittir ki muhakkak gerçekleşecektir. Ki birçok küçük alametleri gerçekleşmiş ve büyük alametleri de beklenmektedir. Ki kıyamet nedir? Dünyanın sonu, ahiretin de başlangıcıdır. Allah Azze ve Celle insanları bir gün öldürecek ve herkesin kıyameti o zaman kopmuş olacak ki küçük kıyamet insanın ölümüdür. Daha sonra Allah Azze ve Celle'nin huzurunda yaşadıkları bu dünya hayatından bir gün hesap vereceklerdir. Allah Azze ve Celle bizleri hesabı kolay görünen kullarından eylekti. Ve <gülüyor> Allah Resulü diyor ki Allahümme lekel eslemtu Ya Rabbi sana teslim oldum. Yani emrimi sana havale ettim ve senin verdiğin hükme boyun eğdim diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve bike tu. Yani senden gelene sana iman ettim. Ve bu imanım gereğince de amel ettim. Ki biliyorsunuz iman ettikten sonra muhakkak ne yapmak gerekiyor? O imanı gerçekleştirmek gerekiyor ki o da ancak ve ancak amel ile, imanım gereğince amen etmekle mümkündür. Ve Allah Resulü diyor, ve aleyke, te aleyke tevekkertu sana tevekkül ettim. Yani sana güvendim. Bütün işlerimi sana havale ettim. Ki benim üzerimde, benim için hükmünde kader, e, kaza ve kaderine razı oldum bir yerde. Ki tevekkül dediğiniz zaman nedir? Bütün Allah Azze ve Celle'ye güvenmektir. Ama ne zaman? Meşru kılınan bütün sebeplere, dünyevi olsun uhrevi olsun, bütün sebeplere sarıldıktan sonra ne vardır? Gücünüz yettiği kadar. Ki Allah Azze ve Celle hiç kimseye gücünün sefkinde, üstünde bir şey yüklememiştir. Allah Azze ve Celle hiç kimseye kaldıramacağı yük yüklemez. Ki Gücü yettiği nispetinde ne yapmak zorunda? O e, esbaf dediğimiz sebeplere, fiillere de sarılır, ondan sonra ne yapmak? Allah Azze ve Celle'ye güvenmek zorunda. Ki bu ibadetlerin en üstünü sayılmış. Ki bu ne yapılmıştır? İmanın bir gereği, bir göstergesi kılınmıştır. Ki Allah Azze ve Celle de, Allah Azze ve Celle Kur'an'da وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْدِن۪ينَ Eğer mümin kimseler yalnız ve yalnız Allah'a teveffül edin, Allah'a güvenin, Allah'a dayanın Buyurarak bunun bir imanın gereği olduğunu söylemişlerdir. Bu bildirmiştir Allah Azze ve Celle Maide Suresi 23. ayeti kerimesinde. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam duasına devam ediyor. وَاِلَيْكَ اَنَبْتُوا ''Ya Rabbi sana döndüm, sana sığındım ve senin emrine boyun eğdim.'' diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine buyuruyor, ''Ve ileyke hakem tu.'' ''Ya Rabbi sana, senin kanunlarına, senin şeriatına muhakeme oldum.'' Yani ortalıkta ne kadar uyduruk, insanoğlunun uydurduğu kanun, hüküm varsa hepsini reddediyor ve senin kitabın, Kur'an'ın ve şeriatın önünde boyun eğiyor ve senin şeriatına, senin dinine ne yapıyorum? Muhakeme oluyorum diyor Allah Resulü aleyhissalatü'nün. Evet, kimse böyle dua etmiyor. Evet. Kardeşlerim dikkat edecek olursanız duada şöyle bir tamamıyla okuduğunuz zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir yerde bize Dua etmenin bir adabını, edebini öğretiyor. Ne yapıyor? Önce Allah'ın melekel hamd. Allah'ı övgüyle başlıyor. Önce Allah'ı övüyor. Bütün hamdlerin ona olduğunu söylüyor. Sonra vesileler Allah Azze ve Celle'yi övdükten sonra imanı gereğince ne yapıyor? Vesileler aramaya başlıyor. Ona sığınıyor ona güveniyor, vaadin haktır diyor, sözün haktır diyor ve ondan sonra ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye duada bulunur. O yüzden kardeşlerim duanın adabından edeplerinden bir tanesi de nedir? Öncelikle Allah Azze ve Celle'ye övgüyle başlayacaksın. Ve daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselama salat ve selam getirerek ondan sonra duana devam edeceksin. Ondan sonra ta ki bu e, isim ve sıfatlarla alakalı bu tevhid dersinde gördüğümüz gibi duanıza en münasip bir şekilde ne yapacaksınız? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden duanıza uygun olanı seçeceksiniz. Rızık istiyorsanız Rezzat, Zahat sıfatlarına isimlerinde ne yapacaksınız? Onlarla isteyeceksiniz ki duanın adatlarından bir tanesi de budur kardeşlerim. Yine duada elleri açmamıştı. Haktır. Allah Resulü Aleyhisselam ellerini açmıştır ki bir ziyade ta ki e, koltuk altının beyazlığı görünecek şekilde ellerini açmıştır. Bu da duadandır kardeşlerim. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki: "Safirli naqaddemtu ve ma ahkhartu ya Rabbi." Geçmişte işlediğim, ileride işleyeceğim veya gizli olan yani insanlara gizli olan Hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye gizli değil. Veya insanların şahit olduğu insanlar arasında işlediğim alaniyetle işlediğim günahlarımız bağışla ya Rabbi. Ki mağfiretin aslı bir şeyi örtmek ve onu korumaktır. Yani Allah Azze ve Celle'den günahlarını örtmesini ve yine kendisini günahlardan delil kılmasını, korumasını istiyor. Yani daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım günahlarımı bağışla diyerek ne yapıyor? Allah Resulü aleyhisselam dua ediyor. Ve duasına devam hakku Sen haksın ve senin sözün haktır. Ki burada Allah Azze ve Celle'nin El Hak isminin bu ismin yani El Hak Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Allah'ın, Allah Azze ve Celle'nin sözü haktır. Onda daha önce dediğimiz gibi hiçbir şekilde batıl e, yoktur ve gerçekleşmemiştir. Kardeşler, bu hadis ve misallerinde peygamberlerin de ki Allah Resulü Aleyhisselam burada bir bağışlanma söz konusu. Görülür ki peygamberlerin de ki Kur'an-ı Kerim'de geldiği gibi, hadislerde geldiği gibi belli başlı günahları ne almıştır, huku bulmuştur. Ama Allah Azze ve Celle'nin kendilerine indirdiği vahide peygamberler nedir? Masumdurlar. Hiçbir şekilde hata onlardan huku bulmamıştır. Ama bunun yanında işlenen günahları var mıdır? Bu da alimler arasında bir ihtilaf konusu olmuştur. Ki biz ihtilafları kesinlikte dersimizde e, zikretme taraftarı değiliz. Evet, bu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın her halükarda bize öğrettiği güzel dualardan bir tanesidir. Ama her yaptığı dua ile alakalı olarak illa kendisinin ya, e, onun da vuku bulduğu veya bulacağı manasına da gelmez ki Allah Resulü <gülüyor> birçok kereler e, korkaklıktan, cimrilikten Allah'a sığınmıştır. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselam kavmi içerisinde ümmeti içerisinde en cesur kimseydi. Bizler diyor karanlıkta diyor bir ses duyduk. Artık ne sesiyse bir düşman korkusu. Hepimiz kılıçları çektik baktık ki Allah Resulü Aleyhisselam oradan geliyor. Karanlıkları yararak geliyor. Allah Resulü Selam diyor için korkmayın dedi diyor bir aptesi veya başka bir şey ki Allah Resulü Selam diyor bizim içerimizde en cüsur olandı diyor. Ki Allah Resulü Selam bu kulden, yani cimrilikten Allah'a sığınıyor. Ki kendisi nedir? Böyle bir sıfatın kesinlikle olmadığı bir kimse Allah Resulü Selam diyor esen rüzgardan daha cömertti diyor. Hele ki Ramazan'da daha bir cömertti diyor. Çünkü o zaman ne yapıyordu? Cibril Aleyhisselam'la buluşup her gün Kur'an'ı tala ediyorlar. Ki bu da gösteriyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Peygamber asleyhisselamın diliyle dualar mevcut. Allah Resulü vesselamın bunlar bize nedir? Birler öğretsidir. Her Müslümanın da o şekilde güzel bir e, onları alıp bu duayla dua etmesi gerekmektedir. Bunları öğrenmede hırslı olması gerekmektedir ki bazı kardeşler, işte Türkçe dua etsem, şunu yapsam, inanın kardeşlerim, biz hayatımızda boş o kadar çok şey öğreniyoruz ki, boş o kadar çok şey belliyoruz ki, halbuki bizler hadislerin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin de bir vahiy olduğuna iman ediyoruz. Ama maalesef onları öğrenmede, hayatımızı geçirmede, çok aşırı tembel davranarak, işte Türkçe dua etsek de olmaz mı gibi ne yapıyoruz? Ee, söyleşilere gidiyoruz. Halbuki inanın insan yolda yürürken, dolmuşa bindiğinde, otobüse bindiğinde o kadar çok boş vakti var ki küçük kağıtlara her gün bir dua etse, yatsa inanın binlerce duayı çok kolay bir şekilde e, rahatlıkla öğrenilebilir. Bu da bizim tembelliğimiz. Allah Azze ve Celle bizleri affetsin. Evet, evet. evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin merhametiyle denmesine girdirdi. Kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip böyle ya Rabbi. Allah Teala hayır versin kardeşlerim. illa Allah razı olsun. Dedim